Evet, bakıyorum 8.38 itibariyle bir günaydın demenin vakti geldi de geçiyor bile. Öncelikle günaydın. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve çok özür dileriz bizler birer... Söyle Oktay, biz birer eşeğiz de. Ben domuz grubu oldum Fahir. Ciddi misin? Onu baştan söyleyeyim, kendi kendine ihbar eden radyocu yakalandı diye yarın bir gün gazetelerde görürsün. Buradan başlıyor, buraya kadar. <gülüyor> Bahsettiğim bölge çok kısa bir bölge. Yani... Ama Bu, etkili etkili bir bölge etkili sahneki ee, yaşlı gerçekten Ağustosu kaçı bugün? 11, 12, 12, 12. <gülüyor> Ay, 12 Ağustos itibariyle bu tip bir şeyi ben daha önce yaşamam. Boğaz ağrısı mı neler var? Belirtilerinizi alalım. Boğaz ağrısı var. Evet. Halsizlik. Halsizlik var. Her Kabızlık şey. Kabızlık var. var mı? Bunun tek bir açıklaması var. Domuz. Domuz gibi. Ya, ya nazar ya domuz gibi. Ben sana öyle söylüyorum. Ben bunu domuz gibi demiyorum. O da alakası var. Maşallah domuz gibisiniz. Keşke domuz gibiyim deyebilseydim. Acil bir şöyle sağlıksız bir durum yok. Ben şey diyecektim. Biz eş şey bir Tayvan'ız. Bir yakalık kaldık sevgilimiz ya. Çok özür diliyoruz. O çok belli olur. canım bir de biz şimdi sigarayı bıraktık ya çok ayıptı söylemesi yani ayıptır niye ayıptı? bunu gururla söylüyoruz bıraktık ya bizim bütün bir devrelerde bir değişik bir enteresan bir durum oldu ha Ne ayıp biliyor musun sanki bunu bahane eder gibi Ha işte onun için onun için geç kalmamıza şey bunu he. bahane eder gibi Esas bu ayıp fire Bu ayıp evet bu ayıpla nasıl yaşayacağız ah. O zaman bizi hemen şuracıkta meşalelerle gelip yakma şansına sahip olacaksınız. Var. İlk gelen üç dinleyicimiz bizi meşalelerle yakma şansına sahip olacak. Ne yapalım artık yapacak bir şey yok yani. İki dinleyici de sevdin keşke Faruk. Üçüncüsü nasıl yapacak? Nasıl nasıl yapacak? 3 dinleyici şimdi seni biri yakacak beni biri yakacak. sembolik Üçüncüsünü olarak Seda'yı yakacak. Seda de. maalesef Egeyi, bu kötü haberi de sana ee. canlı yayında verdik. Kurunun yanında yaşta yalan. Küresel krize direnemeyen altın fiyatları takı geleneğini zora soktu. Ben o, anlamam arkadaş. Kuyurum. O takı geleneği kendine gelsin derim ben. Çeyreğin yarısı üreticisinin talepleri vardı kuyumcuların. Evet çeyreğin yarısı. Ee, o da havada kalmış. E. Düğünlerde altın takmaktan vazgeçmek istemeyen vatandaş kendi çözümünü bulmuş. Çünkü e, biliyorsun 80 liraya varan bir fiyatı var çeyrek altının. 80 liraya varan değil 80 lira ee, şöyle söyleyeyim tam da 320 küsür öyle bir şey şimdi şöyle bir çözüm bulunmuş bu çeyreğin yarısı üretilsin talebi havada kalınca has altın has altın daha, has çok, altın. Altın, evet. daha çok tasarruf amacıyla satılan 1 gramlık altına kulp taktırılıyormuş hediye ve bu şekilde hediyeyi gönül rahatlığıyla e, düğüne götürebiliyorsun. Çeyrek altına 80 lira düzeni bu tip bir hediye takılan bu e, şeye has altına 50 lira aşağı yukarı maliyeti. Ben size söyleyeyim. Has altına tam yaban altınmış ya. Yani kul bu daha büyük. Ben sana bak burada fotoğrafı var. E, kulp, mu, niye, zaten kulp çirkin bir şey altında. Satarken 50 lira <gülüyor> mı acaba? Oktay Demirci'den son <gülüyor> sesler. <gülüyor> Satarken de 50 lira Ya bence bir hmm. düğünde hmm. takılan en can sıkıcı tecrübeyle sabittir. Ee, en can sıkıcı şeyler hmm. takılar. Yani gerek düğün sahibinin gerek düğün işte gelinle damadın. iki sene sonra mesela onların yakınlarının da canını sıkan şey. Ee, mesela işte şeyde görüntüde görkemli. Ama ondan sonra azıcık araştırdığın zaman. Yalan çıkanlar. Yalan yani. çıkan mesela 14 ayar çıka yani bilezik aldım mesela. Sen bilezik aldın, kocaman, kalın görünüyor falan. Bir de baktığın zaman o, 14 ayar 500'ü doğrulttuk diyorsun. Ha, 22 mi 14 mü işte bir şey olduğu anlaşılmıyor ya. Ha. Onlar bozdurmaya götürdüğün Peki o kadar şey demirci mi? kimin taktığına bakmadan böyle bir şeyi nasıl yapıyorsun? Yani kimi taktığına bakmadan diyeyim. Ne Önce mi? bir takana bakarsın. Tamam mı? Sonra bir altına bakarsın. Sonra dersin ki ya bilader, evet. bu bana bunu niye taksın demez misin yani? Ya işte bazı şeyleri takip edemiyorsun. Benim bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Demez misin? Ama Fairem bazı şeyleri takip edemiyorsun yani. Peki bir şey söyleyeyim mi? Düğünde kamera tek tek Siz... kamera görüntülerini mi bakacaksın? İşte öyle bir şey yok. Siz akşamin hemen yığdınız, önünüze saydınız değil mi? Akşam değil, ertesi günü saydık biz. Ha akşam yorgundunuz bir taç çıkması diye. Akşam, akşam yorgunduk. E ne yaptınız? Yatsık altı nereye koydunuzu merak ettim. Ben hepsini ağzıma aldım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani biraz bir şey önce, önce biraz öpüştük tabii ki. <gülüyor> Ondan sonra Uyumadan önce. Bizim çok değildi öyle takı. Bir de benim ağzım da geniştir Fahri biliyorsun. Evet. Hayır bir de e, ciddi söylüyorum yani şey yaparsın tedirgin olursun diye ben gece uyumadım. Yok canım zaten. tedirgin olmuyor ya. Ha. Tedirgin olmuyor. Bilakis güven veriyor ben sana öyle söylüyorum. Onun Siz Sizler... Sabah kalktınız ilk iş kahvaltıdan sonra şey mi oldu ya da kahvaltıdan önce? Yok canım kahvaltıda aslında. 84, 85, 86. Öyle bir... <gülüyor> güzel güzel kahvaltı ne diyorsun bir güvenle? Ondan Sizin de sonra... güveniniz neymiş gece? Imıl bir... <gülüyor> imıl bir uyku. Sabahleyi uyandığınız bir özgüven kahvaltısı. Ama şey yap Öpüştünüz yapıyorsunuz Öpüştünüz mü kahvaltıdan önce peki? Öpüştük. Ha iyi. Kahvaltıdan önce sonra. kahvaltıdan önce bir anda öpüşelim mi? <gülüyor> Ağzından da öpmüş. Evet, güzel. Ondan sonra işte müsait bir zaman gelince zaten hemen ertesi günü biz yola çıkmıştık biliyorsun. Bizim evet. öyle çok bir haşır neşir olma şansımız olmadı. Yiyordunuz önünüze. Biz bir e, emanetçi tipi bir şeye aile içinde e, bir emanet ediyoruz. Yedi tipi... Emine mi vermeniz? Aynen öyle. Ondan sonra dönüşte biz bütün hesap kitabı yaptık da bizim öyle hesap kitabı yapılacak şekilde yani öyle tam kapıdan çıkarken ayakkabı Peki, yani... yerken sayılacak şeyde şunu kimler falan diye hatırlıyor musunuz yoksa hani böyle hatırlıyoruz çünkü peki, biraz azdı işte bizimki çok şey değil ama ben yani evlenen, ne kadar azdı be Evlenen arkadaşlarıma bakıyorum bak mesela şimdi sen mesela yarın bir gün şey yapsan fayda evlensen e, evlensen sen onları tespit edemem neden edemem e, hem çevren artık biraz daha böyle şey oldu mesela ben 2005'te evlenseydim ben sana Yarım takardım. Çeyrek takardım. Ama şimdi mesela bu önümüzdeki dönemde evlensel. Abi misin Oktay? Böyle insanın evlenmesi. 20 lira 30 lira takarım yani öyle söyleyeyim. Dua et yayındayız Oktay. <gülüyor> yani ben sana... Yok yok şaka şaka. Ne takarsın? Burada bir söz versene. Işte. Ne takar? Vallahi kiminle evlendiğine bağlı. <gülüyor> Mesela senle evleniyorsan ne takarsın? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir imkanı olsa. Neden kimle evlendiğine bağlı ya? Yani bakarım ben bir. Bakarım. Yani şöyle güzel mi işte yani ortam güzel mi sen mutlu musun... İşte şey mi? Böyle bir bir takım mutsuz, var benim? çok mutsuzsan beni mutlu etmek için takmaz mısın? Bir şey, taksın, tak, tak, sen bir şey Tak büyük bir şey tak. Çok tay. çok mutsuzsan öyle altında falan şey mutlu oldun ol, Onu ol, ol. ben anlatmaya çalışıyorum işte. Başı, sabah'tan beri onu anlatmaya çalışıyorum. Onunla alakalı şey çok mutluysam da zaten Mesela, e, mutlu olduğum için mesaj vermek için işte o ben de eleştirdiğim şeyi yapabilirim sana. Mesela kocaman ama 14 ayar. Hep hep pisserif olduğunuzda. İşte pisserif. Neden? Çünkü bakarım yani. Ha bunlar Zaten mutlu gereği yani... yok altınla da mutlulukları Madı. Ama bakarım Ondan gerçek bir mutluluğu yakalamışsan sen O zaman veririm 24 ayar Gerekirse 25 ayar Alırım külçü altın bir tane Kesenin içine koyarım padişah gibi Fahirim tut Böyle uzaktan Hoppa bir Coşarız işte orada Ay, Çok teşekkür güzel. ederim insanın gerçekten e, düğün sezonuna gerisi geliyor En havalı şey ne külçü altın mı? Ya en şey takılacak. bu altında takılacak. Benim gördüğüm bankaların güzel böyle hafif küçük külçeler şeklinde. Çok küçük onlar ya. Çok küçük de ondan 3-5 tane yaparsan güzel olur ya. Güzel tasarım olur yani. O da 3-5 tanesi beşi bir yerde daha havalı bence o tip. O zaman -5 başka 5 bir şey tak abicim. Şey tak altın kemer falan tak. Pehlivan işi. Altın kemer mi? Tabii. Ve burada şeyimize damadı altın bir kemer takıyor. Allah Allah. O da yanlış anlaşılır ya. Ne, ne yanlış anlaşılacak? Ne? Gelinler şey takıyor ya. Kırmızı bilmem ne bir şeyler takıyorlardı. Bir şeyleri anlatıyormuştu ya, falan. Şey. erkeklerde de öyle bir şey. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum <gülüyor> bu çocuk şey. Bu çocuk hiç öyle bir şey yok. Diyip kemeri takarsam. Yok yok. ya falan filan. Değişik okumaları açık içi olmazsa oradakilere de bir sohbet imkanı olur. Düğünde millet ne konuşacak? Kendi aralarında konuş konuş bir yere kadar. Allah Allah. O oh, e ee, şimdi ne oldu diyorsun elli altın çeyrek altın 45 reklam zamanı geldi Seda Hanım çok teşekkür ediyoruz vur reklamın gözüne model sabahlarda altın açılımı altın ben. açılımı evet buyurun efendim günaydın günaydın Günay, çok güzel söyledin değil mi hmm, inanılmazdın bambaşkaydın çünkü bu şarkıya uyuyor sesin Fahir. Ya senin her şarkıya uyuyor böyle bir şey. Evet birçok şarkıya uyuyor haklısın ya. Gönül telimi titretiyorsun diyebilir miyim? Evet. Dedim bile. Gerçekten çok teşekkür ederim. İstersen bunları dışarıda konuşalım. Dışarıda konuşalım. Bugün e, önemli bir gün bazı kardeşlerimiz bazı gençler için yarım saat sonra ÖSS sonuçları bugün açıklanıyor. Aa öyle mi? Ben evet. askere gidiyor bir takım kardeşlerimiz diyeceksin diyecektim. Çünkü ben yolda bir sürü askere giden genç gördüm. Asker'e giden genç nasıl oluyor? Nasıl fark ettin dışarıdan görünce? Bir kere biraz e, şey durumda Ezgin oluyor. Ezgin mi oluyorlar? Ezgin oluyorlar eme eme diye. <gülüyor> tamam. Bir ikincisi saçları kestirmiş olanlar var böyle. Ee, yani hayatlarında ilk kez o tip bir saç modelini kavuşmuşlar. O belli oluyor değil mi? İlk defa saç öyle kesilir. Beğenyeceğim her hallerinden belli. Akıyor şakır şakır üstlerinden. Bir şaşkın şaşkın bakışlar zaten. Bir ceziden ne oldu var ya. Oğlum gidiyoruz ama var ya. Olsun abi. Gidiyor ama var ya. Kesin abi Bir de tedirgin tedirgin etrafa bakıyorlar Canlar kimin için çalıyor? Bizim için susun diye Sus biraz sonra aç. Açacağız hafif E tamam geçti her şey bir anda gel geldi geçti Bunu da yaptık yani <gülüyor> Bunu da yapmadık demeyiz ben de onu söyleyeceksin zannetmiştim. Askere gidenleri söyleyeceksiniz zannettim. Benim sitede bile çıkışta vardı. Anne baba duygusallaşmış tabii. Hadi canım. Onlar da bir tedirgin. Yani, yani tedirgin olacak bir şey yok. Sakin olun. Hiçbir problem yok. Gayet güzel güzel gidecekler. Gelecekler. e dursaydın bir iki sohbet etsenin. Nereye gidiyor? Ne kadar? Ne yapacak? işte. kısa bir yer falan. Kaç gün şimdi sizin? O söyleyecek işte. 5-6 ay bir şey diyecek. Ben de şeyden ne O zoruna mı gitti diye çıkacaktım ama <gülüyor> evet. İlk eğitimini tamamlayacaktım. <gülüyor> Ama işte olmadı, olmayınca öyle, da Öyle konuşacaksa değil. iyi ki durmamışsın, iyi ki doğrudan gelmişsin de şimdi yarım saat sonra ÖSET sonuçlar açıklanıyor. açıklanıyor. Evet. Kim nereye ee, kazandı? buçuktan itibaren ösys.ösym.com.tr adresinden öğrenilebiliyor. 14 Haziran'da biliyorsun ÖSS yapıldı, 21 Haziran'da YDS yapıldı. Yerleştirme fonları ulaştırıldı ee, ve işte kim nereye girdi, ne oldu onlar belli olacak. Dur bakayım açık öğretim e, kontenjansız programları hariç toplam 643.528 öğrenci yerleştirilecekmiş. Devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına da 529.000 öğrenci yerleştirecekmiş. Hocam siteye aşırı bir fazla. olmasın şimdi şey bir sıkıntı olmasın rahat rahat siteye elimizi kolumuzu sallayıp girip çıkabilecek miyiz? Tabi. He. tabi herhangi bir tabii. sıkıntı olmayacak hı. çünkü bu sene ayrıca üniversitelerin kontenjanları geçen yıla göre 90 bin arttırılmıştı he he, bu Eğer da bazı şeyleri var, mi arttırıyor ee, sitenin kapasitesini de mi arttırıyor e tabi girecek kişi mesela işte ona bir daha bakıyor yani mesela hiç ümidi olmayan kişi bir gün sonra bakayım ben ya yani. şu anda internet işte şeydir Kötü durumdadır çok yoğundur, bilmem nedir falan filan dersin. Bu 90 bin ek kontenjan olduğu için He. ek kontenjan değil de kontenjan arttırımı daha doğrusu 90 bin o 90 bin kişi de şey yapacak yani bir umutla bakacak. O yüzden birazcık daha yoğun olur. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. Ben e, yarım e, saat sonra yarım saat sonra ya yani bir şey kalmadı. Bir yarım saat dediğimiz şey çabuk geçer. Dokuz buçukta adresi verelim hocam w бомба бомба нокта ай бомба şimdi Wsu da yok http yazıyorsunuz zaten herkes bir 2 zaten yastır, bir herkes biliyordur da. Ha. Tr var bir tane. osys.osym.gov.tr var bir tane. Bir tane de osys2009.osym.gov.tr var. osys2009.2000 ama hiç vallahi onu da çok şey yaparsanız bakın. Gir bak ana sayfada var canım. Tik tikle işte oraya. Ha, tamam. Onu tikledim. Ay ay peki Sevgili Oktay Demirci. Buyurun efendim. Çok güzel haberler verdim. Ben de biraz özgür ineklerden bahsetmek istiyorum sana. O ne demek? Özgür inekler. Manisa Aydınlar Köyü'nün Tepegör mevkiinde 1500 tane yabani ve inek dolanıyor. Özgür inekler 1942 yılına dayanıyor hikayesi. Hamile bir inek kaçıp yavrusunu ormanda doğurmasıyla başladı. İnek köye dönmedi ve otlatılmaya çıkarılan boğalarla çiftleşerek ailesini genişletti. Ne, biç ne biçim haber bu ya? Dur. 57 yılda inek ve boğa sayısı 1500'ü buldu. Ee, kasaplar ve lokanta işletmecileri bu ineklerin peşindeler. Sahapsız inekler. 1500 tane özgür inek. Freedom diye otluyorlarmış. Gerçekten e, Manisa'nın Tepegöl mevkiine gidenler varsa... ...tam bir e, şey ne derler? Can şenliği. E, bu arada... Kasapların bunları yakalaması şey miymiş? Al meselesiymiş. Öyle bir yasak falan yok, değil mi? Ne yasak olacak o kadar sahipsiz inekler. Başboş yani. gezer, bir de üstelik şey yapan tamamen doğal yollarla beslenen ve ne? ne doğal yapalım? yollarla yaşayan aynı zamanda. E tabi. Bir inek tipi. Hı, hı, hı. O inekler tip o yüzden, evet. yakalanabilir yani. 1500 tane olduğu için de sayıları gayet makul ve mantıklı. Kime zararı varmış bu ineklerin? Kimseye zararı yok. Hiç zarar peşine düşmüşler serbest e, güzel şeye gireriz diye. Bence birazcık daha dursunlar. İyice bir çoğalsın. Bir rahatlasınlar inekler. Oktay neyse, ne rahatlasınlar ya. Gerçi geometrik bir artım olacağını düşünecek olursak oraya biraz boğaz alacaksın ortama. Onlar bulmuştur yolunu zaten. Nasıl bulmuştur Oktay? Ne, ne tip bir buluş vardır? O, onlar vardır. O, ya hiç mi yok bu şey... Boğa yok mu hiç? Nerede, Manisa'da mıydı bu? Manisa'da var da işte boğalarla mı çıksınlar? Ne demeye getirdiğini anlamıyorum. Ben. Ya şimdi bu inekler dediğimiz şey. Ha. Benim bildiğim kadarıyla mesela otlamaya götürülüyor da. Sonra mesela bırakılıyor orada e, otlakta. Ondan sonra kendileri gelmiyorlar mı eve? Evet. İneklerin gördüm. öyle bir özelliği var. Gündüz yolu buluyorlar yani. Evet. E şimdi yolu bulurken nerede nereye uğradı ne yaptı falan filan. Her şeye takip edemez sahibi. Hayvanı sahibi. Hı. istediklerini yapıyorlar sonuç olarak. Boğaları serbest bırakmıyorlar yalnız. Boğalar serbest bırakılmaz mı? Boğalar çünkü... Hepimizi... Be Hadi ya ben bilmiyordum boğalar serbest boğalar bırakılmıyor mu? serbest bırakılmaz. Sadece inekler mi serbest Daha bırakılıyor? Sadece inekler maalesef. Bu resmen ayrımcılık ya. Pozitif ayrımcılık o kadar da olsun Oktay. Yani boğaları serbest bırakılmıyor. Ne istese. oluyor bırakınca boğaları? aları? hoş olmuyor canım yani bir, bir iki kere insanların canı yanmış süser herhalde. Süser mi? Ee, ona süsme denmiyor. Ha süsler süsler, bele bele süsler seni. Ha yok öyle öyle yaptığı süsme demek değil. Biliyorum böyle süser, böyle yapar. Ha, her böyle. Her türlü süsler. O seni yaptın başka bir şey de. On da yapıyor mu? Hepsini yapıyor. Hadi canım. Tabi. Ya yani kontrol edemezsin ki bilmem kaç yüz kiloluk hayvanı öyle başı boş yani. Yani huypispanyonu. Herkes... Yani. İnek de bilmem kaç yüz kilo. İnek de öyle bir şey yok. Yani süt veriyor, süt işte çok değiştiriyor insanı. Süt veren hayvanla vermeyen hayvan biri olmuyor. Dolayısıyla erkeği ile dişisi arasında çok ciddi farklar var. Hmm. Aklınızda bulunsun 1500 tane hayvan. Hani Bir gün gidersiniz bir ihtiyacınız olur. Manisa'nın Tepegöl mevkiinde 1500 sahipsiz şey, inek sahibini de aramıyorlar da gerçi şey işte... Ne derler ona güzel gezintileri var falanlar fıstıklar diyoruz ee, ve göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor süremiz ben şu anda gazetelere şöyle bir bakıyorum bakıyorum neler var 10 saniyede soydu olmaz olmasın yardım. Hıh. -hı. Ama şu her pistlere dönmekten vazgeçti. Aa Oktay sen de tam yalancı sahtekar durumuna düştün. Ama ne ben sahtekar durumuna düşmedim. Aman ne aman diye. Şu her sahtekar durumuna düştü. Ben sana söyleyeyim. Ne oldu? Şey iyileşmiş mi masa? 7 kez dünya şampiyonu. Yok canım. 7 kez dünya şampiyonluğu, şampiyonluğu bu. Bu arada şumaer... bir şey soracağım ya gerçekten bu masa ciddi mi sakatlandı? Hani parça geldi de çok ciddi sakatlandı da sonra açıklama falan yaptı konuşabiliyor durumda şu anda yani beklenenden iyi ama yarışacak kadar iyi değil yani şu anda yarışacak kadar iyi değil ama ileride yani kalıcı bir şey rahatsızlık oluşmadı yok hayır öyle evet, bir tamam. şey yok en azından evet. bildiğimiz yok geçici süre için geri dönmek üzere her şeyi denedim demiş Murmer ama Mugello'daki deneme sürüşleri sırasında boynuma giren ağrı geçmedi. E, tamam bana, bir şey bana, değil bana, damar bana. damar üstüne binmiştir Şöyle bir şey yapsa bir kupa çektirsin Bir öfeletsin kendini O şey ya uzunlara verdi ya işte iki yıllara verdi Sebebi o gayet basit e Bir de artık ilgisi de aldı. E, tabii. Uzaya gideceğim diyor bilmem ne diyor falan. Bilmedi, acayip affedersiniz göbek salmış Yani kabayetleri büyümüş O şey o koltuğa zor oturmuş ya Tipe bak Tipe bak Zaten sevmiyorduk Mihai Şumaiır. Ben de Mihai Şumaiır, Şumaiır deyince kaleci Şumaiır'dan bahsedeceksin diye çok sevmiştim. Türkiye'nin görmüş en e, gördüğü en sempatik yabancı oyunculardan bir tanesiydi. Ona de. Şumaiır demem, Tony derim ona. Tony Şumaiır. İlk ismiyle o kadar samimiyetimiz vardı ki tanışmamamıza rağmen Ve söyleyeyim. böyle şey yapardı. Çok iyi televizyon. <gülüyor> evet. O televizyon hala var mı? O televizyon, ya, o, televizyon var. De, o marka var mı hala? Yani var, var. Şeylerde hala. görüyorum böyle marketlerde. Satıyorlar ya böyle sağda solda Hadi canım. Hı hı. Aa, çok enteresan. Hı hı. E, demiş ki ben de büyük. <gülüyor> Nereden nereye uğradım. mi diyorsun? Düştü mü diyorsun televizyon için? Hayır ben hiç. Marka değer ya. mi kaybetti? Merak diyorsun. ettim yani. Ha. Ne kadar güzel. Hoşuma gitti şimdi o televizyon olmasın. Bana inanan ekibe ve taraftarlarım içinde çok üzülüyorum demiş Mihaš Maier yaptığı açıklamada. ondan sonra başka bir şey e, yarışacak. Başka bir pilot yarışacak masa yerine anladığım kadarıyla ona da bakacağız kim yarışacak bakalım o vazgeçecek mi ilerleyen dönemde ne olacak ne olacak bu tabi şimdi hızı arttırıyor ya uzaya giderken daha hızlı gideceği kesin kaçta gidiyormuş 400 binle falan gidecekmiş uzaya giderken Allah hayırlısı olsun o, o hızda kullanabilen tek adam yani. peki o zaman sizi İngiltere'de bir coşkuya verdireyim İngiltere'deki alışveriş merkezi zinciri söyleyemiyoruz değil mi hocam eee Oktay Bey. Türkiye'de yok mu? Ha, yok. Yok tamam boşver geçiniz. O zaman neyse yeni bir dondurma çıkardı. Hmm. Ee, cinsel isteği arttırıcı bu dondurma <gülüyor> satılmaya başlayacak pek yakında. Gelecek aydan itibaren satışa sunulacak dondurmanın içinde e, libido yükseltici, e, şimdi neler varmış, e, ginko biloba, arginin, guarana e, gibi maddelerin yanı sıra çok yüksek oranda alkol içeren, Lafe. Ve absenat içkisi bulunuyor. Ee, hani absenat şeydi? Yasak mıydı? Hmm. Seks pistol adını vermişler. Yani Türkçemizdeki adıyla seks tabancası. Adeta şey diyorlar. Her müşteriye bir porsiyon dondurma değil adeta şey. Hmm. Neyse ben burada rahat rahat açıklayamayacağım bunları. 18 yaşın üzerindeki müşterilere ve her müşteriye bir porsiyon olmak üzere servis edilmeye başlanacak. Dondurmayı yiyenden kaç diyorlar. Bir de hani bizde maraş dondurmasını böyle böyle çevirir verirler ya He. Kardeşim hoppa hoppa Neyse yani maraş dondurmasının öyle bir etkisi yok ama Bu dondurmada da aydın bütün numaralar yapılıp işte porsiyonu verirsin vermezsin Sonra adamın kafasında yer eder o porsiyonu yedikten sonra Ondan sonra yakalar diyor yakalarsa artık Oktay Bey Yani bu maraş dondurmasında o tip espriler sinirlendirmiyor o insanı değil mi? Yani o artık Maraş Dondurması'ndan... Ben Maraş Dondurması'ndan soğudum o yüzden nokta öyle söyleyeyim. Hiç yemin ediyorum. Sen yani. sinirlendin mi? Ne bir 3-4 sene önce hakikaten bir, bir şeydi efendi gibi de ben söyledim. Sen sinirli bir yapın insansın ama? Ay, bazen sinirliyim belki. canım. Yapma diyorum ya yapma dediğim zaman ne demek yapma yapma tamam. Ben bak diyorum efendi gibi paramı da veriyorum. Daha fazla para veririm falan dedim yani. Sen şey yap. Düzgün ver bana. Efendi gibi ver. Sanki ben bunu hiç dememişim gibi hani böyle... Yok abi bu bizim işimizin parçası. Bunu yapmak zorundayım diye baktılar. Şey Hayır ben ne değil bak bunu şey yapacak adam. Benim canım bir de şey istiyordu hani bir an önce. Dondurma yemek. Somurmak istiyordum dondurmayı. Sen somurarak mı yiyorsun dondurmayı Fahim? Haa somurarak yiyorum Oktay. Ondan sonra bir türlü şey yapamadım. İmkan bulamadım. Ondan sonra da bir şey oldum. O anda işte hayata küstüm. Daha doğrusu Maraş dondurmasına küstüm. Lanet ettim. O günden itibaren dondurmayı yemedim. Dondurmayı niye küsüyorsun? Dondurma Yo, dondurmayı küs. şey yapmadım canım dondurma. E, orta işte bir sembol sonuçta daha doğrusu bir metafor Doğru. hayatımızda bir metafor İşte bu tip espriler Maraş dondurmasının o yüzden bence daha ehemmiyeti var buna göre çünkü Maraş dondurması yiyen kişi sabırlı olur aynı ha. zamanda o şovu da bekleyecek, o şeyi de bekleyecek. Ama burada bu adam yani hemen sonuca yönelmek isteyecek bu dondurmayı yiyen kişi. Bir Hay de, canım, bir de alış... dondurma değil mi bu? Hayır normal servis ediliyor. Herkese bir porsiyon veriliyor da alışveriş merkezleri adeta birer günah yuvasına dönecek. De bak Bizim panoraya bak, mesela ne kadar nezih, nezih. ne Her tarafından nezihlik akıyor. İçerisi aile dolu. İti serserisi yok, affedersin. Dondurmayı insanlar nezih nezih yiyorlar efendime söyleyeyim. Hiç böyle kimseyi rahatsız edici bir şey Ama yok. öyle dediysen... Bu de, alışveriş merkezini görüyorsun. Panora'da da yani Panora'ya giden insanlar da yoğuşmuyor diye bir şey yok tabii. Tabii ki. Son derece yani ben bizzat biliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> bizzat biliyorum ben. Ama... Ama bir, onun da bir nezihliği var. Oktay. Nezihliği var. Nezih yerinde. yoğuşana benim her zaman başımın üstünde yerim var. Yeri var ve kapım her zaman açık. Nezih ve. Bu bir davet miydi Fahir Bey? Ha davet. Ankara'ya davet. <gülüyor> Gelenekselleşen bir kampanya olsun diye düşünüyorum. Ama bu adamlarınki gerçekten yani ben... Korku verici bir şey. Ben Korkutuşu. affedersin aileyle, çolukla, çocukla gidecek yer değil. Bir porsiyon yiyen, affedersin iki kaşığını yiyen... Bir de İngiltere olması beni korkutuyor. Bu İngiltere'de gerçekten gereksiz bir de coşku var sağda solda. Var doğrusu. Bunu da tamamen dondurmaya yükleyecekler. Yarın öbür gün bu sokakta, bu sokak dediğim işte alışveriş merkezinin sokağa tamamen bir günah caddesi ve günah alışveriş merkezi haline gelecek. Bence günah sen görevini ya. yaptın, gerekli uyarıları yaptın. Çok teşekkür ediyoruz sana bu konuyu gündeme taşıdığın için sevgili Fahir. Ee, ve yine gündeme bakmaya devam edeceğiz. Doğru mu modern sabahlarda? Hayır hiç alakası yok. Burada ara veriyoruz, bitiyoruz. Biz burada çıkıp gidiyoruz. Seda, güzel müzikler. Ne çalacaksın ablam? Ben görmüyorum buradan Madonna var mı Madonna? Madonna. Yok ya mu? Tamam işte bak hazırlamış güzel güzel kızca <gülüyor> güzel hazırlamış. Ne stresi? Dur bir sile. Madonna hazırlayabilir misin? Reklamlardan sonra bir Madonna. Tamam. Çünkü canım çok çekti Madonna. Ne çalacağım Madonna'dan? Ne Yok mu? Sesin çıksın Seda sesin çıksın İnsanlar senin sesini duymak istiyorlar Hastasılar Peki sen reklamları gir ondan sonra ee, Madonna Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Oktay bir bakar mısın bana? Bakayım Şşt birader bakar mısın? Dümdüz karşıdan bak yani şöyle Şöyle mi? E, mikrofon falan girmesin araya Tamam söyleme. Tabii haftadan cepheden al beni. Böyle. Söyleme. Hmm. yandı gülüm Yanında gürümpeten elboktaycı. Ne oldu? İskoçya'nın ee, Edinburgh Üniversitesi'ndeki psikologların yaptığı araştırmayı veriyorum. Yüzü simetrik olan erkeklerin bu numara riski daha düşük. Yarın öbür gün kaba yiyeceğimizin garantisini yüzümüze bakarak anlayabiliriz. Şöyle söyle, benimki nasıl? Bakayım. Burnu böyle tam ortadan alından yukarıdan aşağı. Yok canım hiç alakası yok. Simetri yok değil mi? Asimetrik. Kimsenin simetrik değildir ki ya Seda bakayım sana. Dön kızım şöyle. Oo asimetri almış başını yürümüş. Ama kızlarda öyle bir garanti yokmuş. <gülüyor> yok. Yok. Işte erkeklerin de müstehşak. <gülüyor> erkeklerin dedim. Yani y eksenine göre bakacağız değil mi simetrik deyince Aha. Yani şöyle. Şöyle dik dik böleceğiz yani surut. İstediğin gibi böyle Net başka simetriyi nerede yakalayabilirsin? Neymiş mesela? Yani göz iki tarafta kulak da iki tarafta ya o açıdan biraz zor oluyor. Çünkü yani. o zaman kimsenin tutmuyor da evet. onda. Şimdi bak. 1932 senesinde yapılan zeka ölçümü sonuçlarının inceleyen ve fotoğraflardaki insanlarla karşılaştırmalar yapan araştırmacılara göre yüz simetrisi çok önemli Doğru Bir erkeğin hastalıklar, toksinler, yetersiz beslenme, genetik mutasyon Genetik mutasyon mu? Allah'ım çevresel bozukluklara dair ipuçları taşıdığı suratından anlaşılıyor Hani yüzümüze benzettik diyoruz ya hmm. Aha da o işte Aa böyle bakıyorsun, simetri var mı? Yok bakıyorum, yok. Simetri olduğu zaman süper insan. Simetri olduğu zaman bu iyi bir şey mi ya? Çünkü ben şeyi de hatırlıyorum. Simetrik erkeklerin kadınlara daha çekici geldi. E, tabii çok. Diye canım. bir araştırma da vardı. Hem daha çekici dediğim yüzü simetrik e, olan erkeklerin tam ortadan göründüğü zaman. Ya evet ya ama e, şimdi şöyle de bir şey var. E, o güzel bir oran yani yüz simetrisi ne kadar güzel e, çekicilik o kadar, kadar fazla. Artıyor hem çekici. Hem bunama riski düşük. Bunaması yok. Affedersin kabartı yemeyeceğinin garantisi var. Bizim öyle mi ya? Bizim hiç öyle. Bugün varız, yemeli ya elimizde. Yok şeyiz, <gülüyor> Hakikaten ecik vucuk insanlar olarak devam ediyoruz. Ama şey ne derler? Biz de kaliteyiz be, oktay Bizim de kaliteli taraflarımız var. Yani e onu tam olarak bulamadım ama. Mesela eller. <gülüyor> eller. Öyle Benim ellerim, Böyle... ayaklarım çok zarif. Mesela birleştir elleri. Bak ne kadar simetrik. <gülüyor> Gördün mü? Bak, bak. Radyodaki en simetrik Burakcan galiba değil mi? Ne? 100, 100 olan en simetrik olan. Hiç alakası yok ya. Burakcan'ı da havaya Burakcan sorduk. abi lütfen yani şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Sen dün kekini yedin diye bir takım gerilim gerginlikler çıkmış olabilir ama yani Burakcan'dır. Burakcan değil ya. Bak sayıyorum Bora olamaz. Bora mı? Bora Önç Bora, Bora önc olamaz Hayatta olamaz o saçları yeter zaten Tamam Levent de olamaz Levent ah canım o çok sempatik çocuk ama yok o da olamaz Simetrik başka bir şey Simetrik simpati taşımaz evet Heh. Ondan sonra bakıyorum şimdi erkeklerden e, Burak Can da yok ben çok dikkat ediyorum Ca Burak Candır abi en simetrik olan Hayır, en simetrik söyleyeyim. diye bir şey yok yani en simetrik demeyeyim. hani? Nasıl en simetrik değil bir Benden şey daha simetrik değil onu söyleyeyim. Senden daha simetrik Fahri. Sen çünkü bak Neyse bak Seda kere... var da bir... Sağ gözün büyük. Ne sağ gözün büyük? O dün gecenin şeyinler kaynaklı. Ben bilmem kadar. ben baktığım anı bilirim arkadaş. Sağ gözün büyük sol gözün küçük. Ha biraz öyle sol gözünü büyütmeye çalış. O, sol büyütmüyorum orada çapak kalmış. O, o tatlı bir kapanma yaratmış. Bir, gerçekten bak böyle bir, bir, bir baktığın zaman Ohtay benim sinirlerimi bozuyorsun. Yani, yani. Niye sinirleniyorsun ki bunu? Allah Allah simetrik olmayabilir arkadaşım sen. Bırak ya yani. Senden daha simetrik. Ev tamam ne havuz var? sen Burak da devam et o zaman çok güzel. <gülüyor> Allah Allah niye yıprattın kendini? Beraber öyle tatilinde program yaparsınız. İlla bir simetrik Hem olacak diye. o kek de getiriyor, şey kef falan yersiniz. Lan vicdansız sabah gününde ben bisküvi aldım getirdim. Bu imkanımız olsa kek get yapar getirirdik. Doğru ya, evet şimdi bak. Sabah... İnsan da biraz bir kıymet benim. Hayır, havuz çok... sistemi çatırdamaya başladı. Okta bu sigara işi var ya benim bütün <gülüyor> ayarların bozdu böyle her yeri tekmelemek. Kaşlarını, kaşlarını oynatma Fahir. Kaş. Kaşlarını hızlı hızlı oynatma. Kaşlarım nasıl için. bu arada? Kaşların çok simetrik. Şimdi psikavitleri hatırlıyorum da. o kadar Ben bu kadar simetrik kaş görmedim yani. Hayır dün biraz Tablo... düzelttim de o yüzden. Ha. Ha. Çok şık olmuş. ikisini de çok, o kadar güzel düzeltmişsin ki. Hiç alınmış gibi durmuyor değil mi? Hiç durmuyor ya. ya. Alınmış bir şey yok da zaten şuradan bir iki sivri şey vardı. Uzun uzun. Onları kafasına aynen hiç acımam yoktur benim. Aynısı. Bak şimdi şöyle bakıyorum da bak. Mesela dudakta da bir gözlerinde o da şey ya. İşte o simetriyi bozan şey gözler. O da yatakta işte öyle bir tarafa yattığın için bir küçülme büyüme var yani. Ya ondan. Yastık izinden dolayı. Ha Oktay böyle konuşacak. Yoksa mükemmel bir insansın sensin. Çok, çok, çok gerginim Radyodaki ben ki bana... en simetrik insan sensin. sen. Sen de öylesin. <gülüyor> <gülüyor> yok, benim öyle bir itmam yok. <gülüyor> en simetrik biziz. En simetrik senden dolayı biziz. Fail. <gülüyor> Estağfurullah. 1 litre benzinde 98 kilometre giden elektrikli otomobil 2011'de Türkiye'de. Daha dün konuşmuştum. Yapma bu Valla biz bindik ya hibrit araca bindirdiler ya bizi. Hibrit araca sevgili dinleyiciler bizi bir hibrit araca bindirdiler. Sonra bize bir ralli yaptı o Levent abi bir sürdü sürdü böyle çılgın Levent. Bu güneş arabaları yarışının gerçekleştirdiği İzmir yarış pistinde. E ee, yarı sonrasında herkes gittikten sonra, misafirler gittikten sonra e, biz birde kaldı. Biz bir eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seda Noli, Seda'nın e, Gerçi evet. o arabanın özelliği, aracın özelliği hibrit olmasıydı ama her hibrit araçta da öyle yapılacak diye bir şey yok. Oradaki evet. espri Levent abideydi. Levent abi faktörüydü. Levent abi dediğimizde yaşlı başlı bir adam. Yaşlı başlı değil ama yani yaşlı görüntüsü de yok. Zımba gibi affedersiniz 50'sinden sonra coşan her tarafını dövmeye bo bo boğmuş. Hı hı. Efendime söyleyeyim emekli bankacı ama inanılmaz bir rallici aynı zamanda bizi o hibrit araçla amanın Rabbim ne numaralar ne numaralar derken zaten sonra biz o hibrit araçla havaalanına gitmek üzere yola çıktığımızda lastik patladı. Lastikler kaldıramadı. Lastik kaldıramaz çünkü o arabadaki şey söylüyorum yükü söylüyorum ön tarafta can 160 kiloluk ağırlığıyla birinci sırada hemen yanı başımda Oktay Demirci 110 kiloyla ikinci sırada. Ben sükle ve koparmada olduğunda... sükle ve koparmada evet ikisi zaten yetti de arttı bile. Ay e... yani o yüzden bu dün konuşmuştuk ya bu hibrit araçlar hayatımıza girecek falan fıstık diye e, gayet de ekonomik şekilde 2011'de Türkiye'de olacak e, diye uzmanlar söylemiş işte bir firma e, dev, sektörde devrim yapmaya hazırlanıyor demiş. Ama onlar şeyi de çok yüksek tutarlar şimdi nasıl olsa benzinden kar edecekler ya o yüzden. Bir söz ustamızı daha kaybettik programımızda sevgili Demek dinciler. ki haksız yere laf sokuyormuşum. Yani şey, dizel arabalara da aynı muameleyi yapıyorlar ya. Nasıl olsa bunlar daha az yakıyor diye. En az 5000 bin lira daha fazla. Hayır tamam zorlu ama ben konuşayım sen bir toparlı ondan sonra konuş. Hayır. Ben, ben sesimi inceltiriyorsun bana. Kimse beni. Bir saniye. <gülüyor> hem elektrikli hem de benzinli çalıştığı için. Hibrit deniyor ya bunlara. Ha, değil, ha, melez. En benzi olan. Hayır bunları gerçekten şey yapamıyorlar. Yani çok fazla fiyat farkı koyuyorlar. O da sinirlendiriyor adamı. Melez. Hibrit ne demek? Hibrit melez demek zaten. Ya da can bize gerçekten numara yapıyor. Biz Yok canım. De canın anlattı canım doğru işte. Evet. Krizden kurtaracak demiş General Motors'u şey bu aracın. Şirketin araç CEO'su. Evet. 2010 yılında piyasayı sürecek. Ve hmm. şirketimizde krizden kurtulacak bu zaide çok iddialar yani hmm. Ek ekonomik olması açısından da çok iddialar ekonomik onların... ve Gökhan tabi tabi demek istiyorum tabi tabi muhakkak tabi öyledir ay, ay. <gülüyor> adam gibi fiyata satacaklarsa tamam alırım ay bilmiyorum ki fiyatını kaç almışlar da acaba bir sorsaydık keşke şey hayır ya yani o arabana fiyatını biliyorum o ha, hibrit aracın ne kadarmış o o 60 bin liraydı. 60 bin lira. 2000 kaçtı o? Yeni mi var Yeni mı? Yeni model araçtı. 2009. 2009'du ve 60 bin liraydı. Şimdi markasını vermek istemediğimiz bir aracın. Zaten kaç tane aracın e, markanın hibriti var onu da bir düşünün. Ondan sonra. E, 60 bin liraydı çok fazla değil gibi duruyordu. Ben onun sıfırlarını da biliyorum. Ne, yani sıfır dediğim işte normal benzinli araçların sıfırının kaç olduğunu. He, yani yeah. hibrit olmayan şeyden bahsediyoruz. Yeah. Ama hibrit fark araç... Fark var mı? Çok fark Mesela sıfırı ne kadar? Öteki... Baya baya fark var. Benzinlisinin fiyatına kadar? 1.4 de araç 10.000 küsür fark var. 1.4 de o araç biliyorsun değil mi? Tabii tabii. 10.000 küsür lira fark var. Rahat söylüyorum sana. E çok bir şey değilmiş Fahir. İşte aynı Aslında. araç hibrit farklı olduğu için 10.000 lira fark koyuyorlar. Hani niye adam gibi aynı fiyatı satmıyorsunuz o zaman? Allah Allah. E başka bir özellik daha ekleniyor işte ona. Soket sırasına göre. Neyse. O zaman ben size şey vereyim. Buyur Bakayım Ronaldo'nun sevgilisinin intikarmacı aldı. Bu arada 3 dakikadır ÖS, ses sonuçları açıklanıyor. Hadi ya bir girse miydik keşke. de şimdi böyle şey yapan neresi var? En yüksek neresi alıyor? Opti. Opti mi alıyor? <gülüyor> Seda sen hangi bölümdeydin? Siyasal. Siyasal. Normal. Opti siyasal. Siyasal. Siyasi, siyasi, siyaset bilimi ya. Bilim siyaset bilimi. Siyasal ha. dediğimiz seni hani evet. siyasetle ilgili siyasal bilimi. Kaç puanla girdin sen buraya? Ama ne zaman? Geçen işte. sene mi girdi? Geçen sene 337 puan aldı. Sanki Otuz bir siyasa. şey ifade edecek Faiz. sana, bana. Bana, şey ifade sana bana. bana. Sana bana. Sana bana. Sana bunu bana bunu, bunu, bunu. Bana bana. bana. bana. E ee, o zaman şey yapalım. ya Güzel reklam dinliyoruz. Reklam, reklam yok. Güzel. Dinliyor, kırk Modona kırk. çaldık mı biz? Çalmadın değil mi? Abi, bu çocuk niye sinirli diyorum ben de. Ondan işte bak sinirleni. De bir kere Modona dinlarsam asabım çok bozuk. Seda'cığım sana bırakıyoruz. Hangi e, şarkı olduğunu. Sevgili Fahir'imizin şeyini kırmayalım işteklerini e, o sinirinde bir atsın buyun efendim. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Aman okey vallahi bir anda korkuttum beni demin baktım yoktun şu anda orada belirdim evet ben böyle şey olarak <gülüyor> parçacık olarak yer değiştirdiğim <gülüyor> için ediyorum hakikaten Hadi böyle ya. yok oluyorum ondan sonra <gülüyor> diye geliyorum. Mikrofonda açık olmadığı için o tip sesler duymadı ama sen gördün <gülüyor> sen e, gördün ondan mı ürperdim ürperdin fayır? Ha bir şaşırdım ya ben de yok hadi kendi başıma bir anonslar yapayım falan diye düşünürken bak Oktay Buyurun. sana söyleyeceklerim var iyi dinle beni bir çift lafın mı var bana <gülüyor> söyleyeceğin iyi dinle beni şimdi şey ne derler ona bak benim dediğime geliyorlar hız limiti artarsa ölümler de artar diyorlar ee, trafik uzmanları duble yollarda hız limitini 90'dan 110'a çıkarman diyorlar Yapmam bunları diyorlar. Çünkü e, Türkiye karayolları altyapı olarak 90 kilometre hız sınırına uygun olarak yapılmıştır. E, biraz daha üstüne çıkacak durumda değil diyorlar. E, Zaten başka şeyler yapılması gerekmiyor mu ya? Hız sınırını arttırmak yerine. Hmm. Doğru. Yani daha böyle daha e, falan. yolu anlatan bir takım işte levhaların arttırılması ne bileyim navigasyon denen bir şey var. Navigasyon sistemlerinin daha geliştirilmesi falan. Yani hızdan daha önemli şeyler değil mi bunlar? Ben yani dediğim gibi işin uzmanı değilim ama... ...aklıma bir sürü aklıma şey geliyor. Aklıma böyle ilgili hmm. Şey gelince nasıl olmalı falan filan diye düşününce... ...hızın artması da... ...bilmiyorum ki. Çok Zaten şey yazıyor gazetede de... ...tam da dün konuştuğumuz gibi... ...her 10 kilometrede... E, ...hızın arttığı her 10 kilometre... ...bölü saatte... ...yüzde 20 artıyormuş şey. Risk mi? Evet kaza artar Yani 90... 110'a çıkacaksa eğer evet. 20 kilometre bir hız artışı söz konusu. Yani 2 yüzde hesapla, %40 gibi bir artış bekleniyor kazanlarda. Yoksa hiç olmazsa %42 falan deseydiniz. Yani 100. o %20 arttı. %20'nin 24 %44 artmış olacak. %44 gibi bir evet. Yani aşağı yukarı böyle bir şey olacak da uzmanlar da öyle söylüyor. Bu tasarı halindeymiş değil mi? Geçmemişten. Tasarı daha belli değil. Yani üstüne şey yapılacak. Bu arada e, en garip sporlar listesi açıklandı. Hı. İsterseniz oradan biraz vereyim. Tamam. Su altı ragbi en garip sporlardan bir tanesi. Su altı Üç buçuk 3.5 metre derinliğinde bir havuzda oynanıyor. Dalıyorlar böyle altta ragbi mücadelesi devam ediyor. Ciğerine güvenen maşallah devam etsin. Eee, Bosabol diye bir oyun var. Neyi var? bol. ...voleybol benzeri oyun sabit zeminde değil... ...trambolünün üzerinde oynanıyor. Bossebol olacak o fayda. Bossebol gibi, veleybol. Bossebol oynuyorlar. Ee, ondan sonra... ...at ve adam maratonu var. Bak seversin sen bunu. At, adam, maraton mu? 3 şey vardır hayatta vazgeçemediğim. 1-at, 2-adam, 3-maraton. Doğru. Ee, 22 mil uzunluğundaki engebeli rotada... ...atlar ve insanlar birbirine karşı... ...kıyasaya mücadele ediyor. Bilin bakalım kim kazanıyor kim kazanıyor olabilir? iyi olan kazanıyor canım atların Doğru. da her zaman kazanacak durumu olmayabilir. benim hiç şeyler bunlar Çünkü ya atlara fısıldayan adam teknolojisi her zaman devreye girebilir her an ee, başka? satranç boksu var 4 dakika satranç 3 dakika boks 4 dakika satranç 3 dakika boks Ki bunun buna... federasyonu var mıymış? yok okan Bayülgen mi böyle bir şey yapmıştı birisiyle evet öyle bir şey vardı ya bunun bir ağzını burnunu kırmamışlar mıydı? Kırmışlardı. Yok öyle ama kan çıkmamıştı değil mi? Hı -hı. Tam anlamıyla çıkmamıştı. Evet. O bir tane şey var ya onunla yapmıştı. Kim? Bir tane ünlü bir boksçu var ya. Evet. E, yurt dışında da Türkiye'yi temsil eden. Onunla bir maçı vardı da. Onu Bunu duymuştuk. Ve evet Okan Boyugan'la duymuştuk yani galiba. Yani birisi şahmat e, edene de ya nakat oluyorsun ya şahmat oluyorsun. Yani mesela... Bir turu iyi yaptın. Hmm. Ee, ondan sonra satrançta tıkır tıkır oynamaya başladın. Satrançta da mat edersen adama otomatikman dövmüş sayılıyorsun. Hem fiziğin hem beyin e, gücünün e, bir kombinasyonu diye düşünebilirsin. Ve dayak yedikten sonra gelip hala satranç oynayabiliyor musun, oynamıyor musun ona da bakılıyor. Tabii da dayak yedikten sonra satranç oynayabiliyorsan ne mutlu sana. Kafana mesela iki tane yedin gelip satranç oynayabiliyorsan... Ne kadar güzel. Ben o zaman ben bu kafayla satranç oynayamıyorum o halimle. Belki bir belagatim açılır, bir zihni melikelerin bir coşku yaşar olabilir yani. Olabilir. Ee, kadın taşıma yarışması var. Kadın taşıma ee, mı? <gülüyor> ee, bir şakadan yola çıkarak geliştirilen bu sporda erkek yarışmacılar kadın yarışmacıları sırtlarına alarak engelleri kat ediyorlar. Yani bir kadın, Daha bir erkek. bir şey erkek... <gülüyor> mı? Ya? Daha uyduruk bir şey bulunamamış mı? Böyle Ayrıca... böyle spor müsabakası mı olur ya? Bunun nesi spor? Niye ne güzel işte ee, bir, sırtında bir kadın hem can yoldaşı sana hem bir sohbet ediyor falan öyle bir yarışma sonuçta yani ne kadar güzel sırtla kadın, yüksek katlamada hiçbir problem yaşamıyorsunuz da affedersin sırtınızda kadın olun o mu yük geliyor? Hayır başka bir yük hani kadının sırt kadın, kadını niye alıyorsun kadının ne şey var rahat değil bir kere ne? adamın sırtı peynir tenekesim ne istiyorsun e, o? O tip bir şey niye canlı taşınıyor yani? Hay canlı taşınmaya uygun değil diyorsun? Evet çok saçma alsın bir tane lastik taşıyın. Tır çeken adamdan ne fark var yani? Bu ad, ya adamın yaptığı i̇şte iş. O sıcak, o sohbet, o güzellik, o paylaşımcılık ruhu, Oktay. Aynı yani ne kadar lanet bir adam olduğunu sigarayı bıraktıktan sonra, <gülüyor> hayata negatif bakış açısıyla. Bu tanınırım. spor değil, spor bu değil Faire. Beni bahtma. Boğazım hmm. yukarısı. Yukarı, Bahtman beni. Yukarı boğazım. Söyletmen bağırıyor. beni. Aldatman beni. Aynalar. Oktay Demirci bir programın daha sonuna geldiğimizi açık yüreklilikle söylüyorum. Çok teşekkür ederiz. Öleceğiniz son bir söz varsa söyleyin yoksa sonsuza dek susalım. Çünkü ee, sana bir sürprizim var benim. Evet Bunun simetri ustası. E, Burakcan mı geliyor şimdi? <gülüyor> Radyomuzun en simetrik DJ ile bir arada olacaksınız sevgili dinleyiciler. O kadar şanslısınız ki. Sen ne bu kadar yüzdün buna ben onu anlamadım ediyorum, ya. İki taraftan da aynı ya. Kıskanıyorsun aynı. havası çıkar şimdi bak yayında yani böyle. Ne kıskanacağım Burak Boy, canını, ne kıskanacağım Ama ya. Ama bak sinirleniyorsun hala kıskanıyorsun havası çıkıyor falan. Bırak bana savunma Burak canı. O zaman e, yavru tekrar... Sana bir tekrar sürprizim bir... var onu bir söyleyeyim. Heh, söyle. E, biliyorsun ÖSS sonuçları açıklandı. Değil, bu Sen... Açıkta mı kalmışım? Hayır yine? sınava girmemene rağmen... ve e, tercih yapmamana rağmen birisi senin adına bu işleri yapmış ve hop diye kazanmışsın Faiz. Andan nedir bu ses damdan imdat nefes damdan her şey bitti Dandan hem vurdu hem gitti Vurup giden program modern sabahlar Hafta içi her sabah 7'de başlar Hey! Ne? Hey! <gülüyor> hey! Hey ne ne? Hey! Hala hey Dilim geç yattın geç kalktın Radyonu açmadın, modern sabahları dinlemedin. Ne oldu? Hayatım mahvoldu. Doğru.